Merhaba açık dinleyicileri. Dünyayı Okumak programından Akif Pamuk ben. Aytaş Timur bugün aramızda değil. E, bugün dördüncü e, gıda toplulukları ve kooperatifleri çalıştayı var hafta sonu 29 Aralık'ta. E, onun üzerine konuşacağız. E, yeryüzü kooperatif mi diyeyim Ayşe Hanım, yoksa yeryüzü derneği gönlünüzü mü diyeyim? Her ikisini de diyebilirsin Akif. İki şapkayı da mutlulukla takıyorum. Yer Derneği'nden e, Ayşe Özden konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Merhaba. E, Didem Erbak yine bizimle birlikte 26A e, e, kolektifinden. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi hangi kurumlar var diye bakıyorum. 26A kolektifi var, Atışehir Tüketim Kooperatif Girişimi var, Antalya Gıda Topluluğu var... Kokulu Kooperatif Yunanistan, Bitot e, Gıda Topluluğu, Bursa Gıda Topluluğu, Çevre ve Arı Koruma Derneği, Ege Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Gıda Topluluğu, Eskişehir Yıldız Tepe Kooperatifi, Kadıköy Kent Konseyi Gıda Çalışma Grubu, Kazdığı Kadını Kooperatif Girişimi, Sıfır Gelecek, Silivri Gıda Topluluğu, Refikler Komünü, Yeryüzü Derneği, yer, Yeryüzü Kooperatif girişimi, bu Yeryüzü Kooperatifi olmuş. Yeşil Düşünce Derneği Yeşil Gıda Topluluğu bir araya gelip e, dördüncü gıda toplulukları ve kooperatifler çalıştığını 29 Aralık e, yani bu pazar Barış Marşı Merkezi'nde evet. gerçekleştiriyor. Evet. Önce bir iki üçte neler oldu e, Ayşen? Hanım? bundan dört yıl önce Yeryüzü Derneği birinci gıda toplulukları çalıştayını düzenledi. Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirmiştik. Ardından ikinci sene bunu diğer paydaşlarla birlikte yürütmek istedik ve geniş bir paydaş topluluğuyla ikincisini gerçekleştirdik. Geçtiğimiz sene üçüncü gıda toplulukları çalıştayı gerçekleşti yine Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bu sene de Dördüncüsünü yapıyoruz ancak biraz ismini değiştirdik biraz da bununla birlikte yörüngesini değiştirdik artık gıda toplulukları değil gıda toplulukları ve kooperatifler çalıştığı diyoruz çünkü paydaşlarımız arasında da biraz önce hepsini saydın hem gıda toplulukları hem de ağırlıklı olarak artık kooperatifler de yer alıyor gıda hareketi Türkiye'de çok gelişim gösteren bir hareket ve kooperatifler yönünde biraz daha organize bir şekilde evrilmeye başlamış bir hareket. Bu sene dediğim gibi dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Her sene olduğu gibi bu sene de yurt dışından katılımcılarımız olacak, kendi aramızdan katılımcılarımız olacak, paydaşlarımız bize dinlemeye gelenler, katkıda bulunmaya gelen herkesle birlikte sabah dokuzdan akşam altıya kadar dolu dolu bir gün geçirmeyi hedefliyoruz. Burada e, Didem Hanım size döneyim. E, yani gıda topluluklarının ...bir taraftan gıda toplulukları var... ...bir taraftan kooperatif var... ...burada çalıştığın tam amacı ne? Aslında tam amacından şöyle bahsedebilirim... Ee, ...gıda hepimiz için... ...yani tüm toplumlar için... E, ...temel bir ihtiyaç... ...ve içinde var olduğumuz kapitalist sistemde... ...bizler üretim, tüketim ve dağıtım süreçlerinin... ...tamamen dışında kalıyoruz... Ee, ...hem de tükettiğimiz gıdaların... E, ...üretim süreçlerinden bir haberde olduğumuz için... ...çeşitli tartışmaları aslında yolumuz çıkıyor. İşte temiz gıda mı, adil gıda mı, sağlıklı gıda mı gibi... ...kavramları son süreçlerde tartışmaya başlamıştık. Yani aslında önemli olan gıda topluluklarının ve gıda kooperatiflerinin... ...günümüzdeki öneminin üretim, tüketim, dağıtım süreçlerinin... ...toplumsal olarak bizlerin kolektif işleyişinde gerçekleşmesinin... ...önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, örneğin hani bir gıda topluluğunun veya bir gıda kooperatifinin parçasıysan e, tükettiğin bir gıdanın nasıl üretildiğini hangi koşullarda dağıtıldığının bir parçası olursun aynı zamanda bir tüketici olarak. E, bu yüzden de aslında oradaki gıda paylaşımının politik bir temeli de oluşmuş oluyor topluluklar ve kooperatifler aracılığıyla. E, bu yüzden de gıda toplulukları ve kooperatifler çalıştayi, yani bu zamana kadar gıda toplulukları çalıştayi olarak yapılan bu etkinliğin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü yani, toplumsal etkileşimin de çok güçlü olduğuna inanıyorum ki bu zamana kadarki çalıştaylarda ki aslında sayıda ve dolu dolu yaptığımız e, forumlar, paylaşımlarda bunu göstermiş olsa gerek. Birazdan hani muhtemelen çalıştığın içeriğini de hı hı. hani irdelemiş oluruz mesela pratik atölyeler var bu atölyelerin de hani aslında bu gıda sürecinde olmanın bir getirisi olarak önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü yaşadığımız sistem içerisinde o tüketim süreçlerinde hazır tüketime çok alıştırıldık ...küçüklüğümüzden beri, yani yetişkin insanlar olana kadar hep hazırı tüketmeye alıştık. Ama aslında yapabileceğimiz çok şey var. Ee, yani birlikte yapabileceğimiz çok şey var. O yüzden pratik olarak mesela atölye çalışmalarının da çalıştayda gerçekleşiyor olması çok önemli. Yine göz, güzel noktalardan bir tanesi çalıştayın. Neler varmış diye bakıyorum. Ekşi mayalı ekmek yapımı var, ee, file yapımı var. Ahşap sandalye yapımı var, tükenmez içkisi atölyesi var. Ee, bu bir taraftan şeyi gösteriyor mu ee, Ayşe Hanım, e, Burada gıda meselesinin tüm taraflarını bir araya getirmek, hani bunun uygulama pratiği var. Evet bunun bir e, üretici tarafı var, türetici tarafı var. E, burada herhalde e, temel mesele birazcık bu etkileşimi arttırmak değil mi? Gıda çalıştığın temel perspektif. Tabii kesinlikle yani gıda dediğimiz şey değil deminle de dediği gibi birçok grubu birbirine bağlayan bir şey bunun bir üretim kısmı bir tüketim kısmı var ee, bu noktada yani söz konusu olan şey gıda olduğu zaman e, çağımızın en büyük problemlerinden biriyle karşı karşıya kalıyoruz aslında sağlık eğitim vesaire bunları konuşsak da yine aynı problemlerden biri en büyük baş belalarımızdan biri şu anda dezenformasyon. İnanılmaz bir bilgi bombardımanına maruz kalıyoruz ama hangi bilgi doğru hangisi değil hangisi manipülasyon hangisi gerçek bilgi bunları ayırt etmek çok zor. O noktada e, bu çalıştay hem bu yaptığı atölyeler sayesinde hem insanları bir araya getirip etkileşimi artırmak anlamında birbiriyle tanıştırmak neler yaptıklarını nasıl yaptıklarını hangi yoldan nasıl yürüdüklerini e, o deneyim pratiklerini birbirleriyle paylaşmalarını sağlamak anlamında. Ee, çok e, kıymetli bir katkı ortaya koyuyor. İşletme ilteratüründe bir tabir vardır. En iyi pratik modeli diye best practice model dediğimiz. Hı hı. Bizler hepimiz bu gıda hareketinin içerisindeyiz. Hepimiz bunun bir ucundan tutmuş insanlarız. Kimimiz tüketim tarafında, kimimiz üretim tarafında, kimimiz bu çemberin tamamında hareket etmeye çalışıyoruz. Ee, bu aldığımız yolda ...farklı deneyim pratikleri olabilir... ...farklı yollar, yöntemler olabilir... ...bunları bir araya getirmek... E, ...paylaşmak açısından... ...oldukça güzel bir fırsat sunuyor bize. E, 1'de 3'e katılmıştım... ...bu yıl... E, ...kim vardı 1'de 3'te... E, ...Fransa örneği evet, vardı. Evet, ilk yıl Fransızlar vardı. E, bu yılda Yunanistan örneği var. Aynen. E, Nikos e, Mısırlis e, konuk... E, Selanik'ten. Selanik'ten... Özel bir nedeni var mı? E, yurt dışı misafirleri bizim için önemli. Çünkü farklı coğrafyalarda bu hareket içerisinde yer alan kişilerin ne gibi problemleri var? Bunları nasıl çözümlüyorlar? Neler yapıyorlar? Bunlardan bahsediyorlar bize. E, Fransa çok kıymetli bir örnekti. Fransa'da gıda toplulukları dediğimizde bir milyon üyeye ulaşan bir topluluktan bahsediyoruz. İkinci sene İtalyanlar gelmişti. İtalya zaten... Slow Food'un, Yavaş Gıda'nın ortaya çıktığı yer. Üçüncü sene Polonya'dan bir misafirimiz vardı. Polonya'da çok ilginç bir örnek. Çünkü tarım tarafında hem Avrupa Birliği'ne dahil olmuş bir ülke hem tarımda henüz tam olarak sanayileşmemiş o Avrupa'nın ortak... Tarım meseleleri, politikalarını yüzde yüz benimsememiş, biraz böyle kıyıda kalmış önemli bir ülke. Dolayısıyla Polonya'nın deneyimleri bizim için önemliydi. Bu senede Yunanistan'dan bir kooperatiften konuğumuz var. Biz tabii biraz ondan da bahsetmek lazım. Bu çalıştayın uzun bir hazırlık süreci var. Biraz önce sen paydaşları evet. saydım. Toplam 19 e, mu? Evet, 20'ye yakın bir paydaş, listesi, yakın var. paydaş listesi var. Ee, bu paydaşların her birimden gelen katılımcılar var. Bir araya geliyoruz, düzenli olarak toplanıyoruz. Bazen e-mailler üzerinden haberleşmemize devam ediyoruz. Hepimizin bir takım önerileri oluyor. Bu öneriler değerlendiriliyor ve kolektif bir karar alınıyor. Yunanistan'dan bir misafir çağırmak mesela, e, üretici paydaşlarımızdan biri olan Refikler Komününün bir fikriydi. ...bizim hepimize de bu cazip geldi. Yunanistan komşu ülke. Bize çok yakın. Benzer bir kültüre sahip. Benzer problemleri var. E, kooperatifçilik ama orada da çok e, bize göre daha gelişmiş. Selanik'ten küçük bir kooperatiften geliyor. Hı hı. E, sevgili Nikos. Ondan bu bağlamda bize aktaracağı deneyimlerin e, kıymetli olacağını düşündük. O nedenle bu senede Yunanistan'ı çağırmak istedik. E, dedim Hanım... Üreticiler de geliyor, e, masaları olacak, ürünlerini tanıtacaklar, e, burada birincilerden nasıl ürettiklerinin öyküleri mi dönecek, tadacaklar mı, nasıl olacak o süreç? Evet e, üreticiler ürünleriyle beraber gelecekler ve ürünler e, çalıştayı e, katılmak için gelen herkes tarafından tadılabilecek. Yani aslında üreticilerin orada olması bizler için çok kıymetli. Çünkü genelde biz hep aldığımız ürünü direkt yeriz ve onu üreten kişiyle temas halinde bulunamayız. Şimdi çalıştayda hani tüketicinin üreticiyle beraber yan yana gelmesi bu açıdan çok olumlu. Çünkü o sohbetler içerisinde o ürünün nasıl üretildiğine dair güzel bir bilgi paylaşımı olacak. Bu anlamda hani önemli olduğunu düşünüyoruz bu noktanın. Orada tabi tarifler de herhalde havalarda çüşecek değil <gülüyor> mi? Yani senin pirincin iyiydi, senin <gülüyor> e, zeytinin neden bu yıl <gülüyor> acıydı? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tabii evet. o 12 ile 2 arasındaki evet. dönem o ara hem e, paydaşlar masalarını açacaklar hem üreticilerin masaları olacak. Çalıştayın her zaman en şenlikli bölümlerinden biri evet. oluyor. Bir kere zaten gıdaya konuşuyoruz, yeme içme var onun içerisinde. Bazen gelenler sinirleniyor, bunu aldım beğendim, çok güzel neden satın alamıyorum diyorlar. Ee, bir yandan da gerçekten yediğimiz gıdanın e, hikayesini dinlemek o yabancılaşmayı da azaltan bir şey. Çünkü biraz e, hazıra alıştıkça Didem'in de dediği gibi Kadir kıymet bilmemeye başladık. Bizim için e, o gıdanın üretilme sürecindeki geçtiği merhaleleri bilmemek... İşi çok basitleştiriyor. Dolayısıyla bir önemsizleştiriyor. Mahiyetini elden çıkarıyor. Ben, benim anne babamın memleketinde kayısı yetiştirilir. Malatyalıyız biz. Hayatımda sadece bir defa onların köyüne gerçekten çalışmaya gittim bir yaz. 2 ay, Temmuz-Ağustos aylarında ben de anneannemin, dedemin yanında bahçede çalışmak zorunda kaldım. Bir tane kayısı tam 16 kere elimizden geçiyordu. Sabah ezanıyla başlıyorduk çalışmaya. Sadece kahvaltı ve öğle arası akşam on buçuğa kadar devam ederdik. Bunları yaşayınca ya da dinleyince önümüze gelen yemek, tükettiğimiz gıda farklı bir anlam kazanıyor. Ama e, dediğimiz gibi işte marketlere gittikçe, paketli gıdayı vesaire tükettikçe biz de yediğimize, içtiğimize çok yabancılaşmaya başlıyoruz. Yani, hakikaten zor süreç yani balkonda... E, dört dal e, domates yetiştirirken bile, bile değil mi? E, aynen temel, öyle. Bir çok e, em, emek harcıyorsunuz. İşte suyun oldu, şu oldu. Şaşırttım, şaşırtmadım. E, bu anlamıyla adde bir e, üreticilerle bir empati yapmanın da e, ön e, şartlarından biri O karşılaşmalarının neler yaşadıkları. şöyle güzel bir şey oluyor aslında. Mesela orada hani bizim iletişime geçtiğimiz üreticiler geliyorlar. Onların masaları oluyor. Mesela geçen yıl şöyle bir şey olmuştu. Tanımadığımız üreticilerle tanışmıştık. Mesela işte kendisi işte mesela e, enginar yapıyormuş. İşte enginar üretiyormuş. Mesela geldi çalıştayda tanıştık. Mesela bu da çok güzel oluyor. Çünkü yeni üreticilerle biz tanışmış oluyoruz. Aynı zamanda orada hani üreticiler de birbiriyle tanışmış. Kendi üretim süreçlerini paylaşmış oluyorlar. Çünkü evet, mesela kolektif üretim süreci olan mesela Refikler Komünü gibi mesela üretim yapan topluluklar var. Bir de daha hani küçük ya da kooperatif olarak üretim yapan topluluklar var. Hepsinin işletimi aslında birbirinden farklı. Orada üretici lerin yan yana gelmesi de aslında o işletim süreçlerinin paylaşılması, konuşulması açısından da çok kıymetli oluyor. Çünkü aslında bir önemli nokta da muhtemelen bu yılki çalıştayda da konuşacağız. Aslında tüketimin kolektifleştirilmesi gibi mesela işte belli hani kolektifler tarafından üretimin de kolektifleştirilmesi ve kooperatifleştirilmesi aslında çok önemli bir noktada duruyor. Evet o paralel oturumlarda neler var kısmına bir müzik arası verelim isterseniz ondan sonra devam edelim. E, konuk e, Yunanistan'dan olunca e, bir e, umarım telaffuzunu yanlış yapmam. E, Yanis Ma e, o e, Mao ah, küçük kızımı e, çalmak istiyorum. Απόψε θα το μάθεις Σαν φτάσεις μυστικά Θα σου το πω Περίμενα να ρθεις Στα μάτια να με δεις Να σου ζητήσω ότι Λακταρό. Αχ, κορίτσι μου, στους φτύπους της καρδιάς μου απόψε χόρεψε, φτεράγενου στο κορμί μου φόρεσε να φτάσω στην πόρτα του ουρανού. Αχ, κορίτσι μου, δικά σου, της ψυχής μου τα φανέρωτα, έκρυψα σε βράδια ξημέρωτα κανένας μη δει, μόνο εσύ Περίμενα τόσο καιρό εσένα να έρθεις στη ζωή Yani biz Platonos'tan dinledik. Ah küçük kızım dedi, Ecuadore Mau dedi. Açık Açık Açık Radyoda Dünya'yı okumak. E, dördüncü gıda topkara kooperatifleri çalıştığı üzerine yerlilerinden aşırızdan ve 26 A kolektifinden Didem Erbakla devam ediyor. E, bir de paralel oturumlar var. Başlıklarını bakıyorum. Gıda erişiminde radikal yöntemler. Yerel yönetimler, gıda toplulukları ve kooperatifleri nasıl destekler? Üretimde kooperatifleşme ve kolektifleşmenin önemi. Gıda topluluklarında kolektif bilinç ve doğrudan demokratik katılım. Yeni bir toplum inşasında gıdanın rolü, rolü, iklim değişikliği ve gıda tedariki. Burada e, forum olarak mı, nasıldır e, Dedem Hanım? Evet. Evet, bir forum şeklinde aslında tartışmaya açık şekilde olacak oturumlar. Ee, Öncesin ya yani bir moderatörün eşliğinde ve öncesinde gerçekleşecek hani 15 dakikalık başlığa dair küçük bir sunumun ardından e, konuya dair herkesin katılımcı olabileceği, tartışabileceği bir e, oturum şeklinde geçecek. Yani her bütün paralel oturumlar bu şekilde gerçekleşecek. Çünkü aslında istediğimiz şey şu, orada fikri birlikte büyütebilmek, çoğaltabilmek. E, bu nedenle hani herkesin katılımcı olabileceği bir şekilde gerçekleşecek oturumlar. Tabii bunu e, Ayşe Hanım şey olarak değerlendirebilir miyiz? Gıda toplulukları ve kooperatiflerin ajandasındaki başlıklar bunlar diye değerlendirebilir miyiz bunları? Böyle okuyabiliriz aslında. Çünkü gıda toplulukları ve gıda kooperatifleri ağırlıklı olarak bir araya geldiler ve bu e, çalıştayı tasarladılar. Biz bu hazırlık sürecinde neler konuşabiliriz e, ...tasarlarken aslında kendi problemlerimiz, kendi gündemimizde olan konuları ister istemez masaya getirip... ...bunların etrafında bir ortaklaşma, uzlaşma zemini aradık. E, bu başlıklarını saydığımız bütün meseleler şu anda birçoğumuzun e, masasında olan... ...üzerine kafa yorduğu, çözümler bulmaya çalıştığı, konuştuğu meseleler. Mesela şeyi çok merak ettim hakikaten, gıda yarışında radikal yöntemler... <gülüyor> Nedir mesela ne ne e, ne anlam ifade ediyor mesela aslında için değil. Evet aslında gıda erişimde radikal yöntemler Bana e, şey geldi yani hani gerilla bahçeciliği falan var ya. Bu <gülüyor> <gülüyor> radikal deyince Evet aslında benzeri gibi düşünebiliriz. Yani şöyle aslında dünya coğrafyasında böyle birçok model var. Yani alternatif gıda üretim süreçleri ya da alternatif kolektif yaşam ...pratikleri gibi. Biz bu başlıkta biraz şunu tartışmayı istiyoruz. Farklı neler yapabiliriz? Kooperatif, kolektif deneyimler... ...evet şu an yaratmaya başladığımız farklı farklı modeller var. Ama daha ötesinde ne var? Mesela bir tane örnek üzerinden konuşmuştuk. Şimdi toplantılarımız tartışmalı, güzel ve aynı zamanda birbirimize bir şeyler katarak da ilerliyor. Bu açıdan da gerçekten bir süreci kolektif yaratabilmek çok önemli... Ee, mesela e, İspanya'nın e, Bask bölgesinde Erecalor Bizirik diye bir e, kolektif e, hı hı. yaşam alanı var. Yaşam alanı diyorum çünkü eskiden e, bir, fabrika, e, bir fabrikanın işçilerinin lojmanı olan bir bölge, bir mahalle aslında burası bir yaşam alanına dönüştürülmüş. Orada hem tarımsal üretim yapılıyor hem kültür merkezleri var eğitim alanları var. Yani alternatif bir yaşam oluşturulmuş. Yani gıdaya erişim noktasında ee, sadece hani gıdaya erişmek değil bunun ötesinde e, bir bölgeyi işgal ederek o bölgede bir yaşam yaratma pratiği. bunun gibi e, dünyanın farklı farklı işte Arjantin'de işte Fransa'da Yunanistan'da sayabileceğimiz birçok farklı örnek var bu deneyimler üzerinden acaba biz bu coğrafyada kendi coğrafyamızda neler yapabiliriz daha farklı ee, belki işte radikal dediğimiz nokta o daha özgürlükçü hani biraz daha o kapitalizmin işlerliğinden ve devletin baskısından hani uzaklaşarak neler yapabiliriz başlığını konuşabileceğimiz bir oturum olacak diye umuyoruz. Tabii sıfır gelecek var ee, evet. sıfır geleceğin o da yani demek iklim krizi konuşulacak evet. ee, iklim krizi değişikliği ve gıda tedariki ee, buradaki gündem nedir? E, birbiriyle tabii çok bağlantılı konular. E, iklim krizi artık hayatımızın her alanını etkiliyor. Sıfır gelecek bu 20 Eylül kamp, e, iklim grevini örgütlerken yaptığı kampanyalarda 2030'da ben diye bir kampanya yaptı. Hepimiz e, kısa videolar çektik. 10 sene sonra nerede olmak istediğimizi, hayallerimizi anlattık. Çünkü son 10 senemizi yaşıyoruz aslında. Anlamlı bir hareket yapmazsak 2030'da artık her şey için çok geç olacak. Gıda tedariki bu anlamda çok önemli bir konu. Hepimizin gündeminde şöyle konular var. Organik tarım diyoruz, sağlıklı gıda, sağlıklı tarım diyoruz. Ama bu kadar gelişen nüfusa, bu kadar e, daralan tarım alanlarında aslında yeterli üretim yapmak mümkün mü değil mi? E, endüstri bunun hep tam tersini savunuyor. Hı -hı. Endüstriyel gıdaya, endüstriyel tarıma mecburuz diyor. Ama e, bu hazırlık sürecinde yaptığımız e, çalışmalarda bazı çalışmalara denk geldik. Boğaziçi Üniversitesi'nden Yonca Demir'le Bulut Aslan'ın yaptığı bir çalışma var mesela. Doğrusal programlama yöntemiyle, endüstri mühendisliğinde Hı. kullanılan doğrusal programlama yöntemiyle bir çalışma yapıyorlar ve aslında Türkiye'deki tüm tarım alanlarının sadece %63-65 gibi bir kısmını kullanarak bütüncül bir organik tarımın mümkün olduğunu, bunun bütün Türkiye'yi besleyebilir konumda olduğunu e, dolayısıyla bunun dünya çapında da mümkün olduğunu söylüyorlar. Şimdi bu çok radikal bir söylem. Bunu yaparken e, Türkiye'deki gıda hareketini gözlemliyorlar. Biz bakıyoruz A bölgesinden B bölgesine bir ürünü gönderirken... Hı -hı. ...aslında B bölgesinden de A bölgesine bir ürün gelmiş. Böyle bir e, gidiş geliş var. Çok lüzumsuz, gereksiz bir enerji kaybı var. Halbuki işte bu gıda topluluklarında, gıda kooperatiflerinde yapmaya çalıştığımız şey... Ee, ...olabildiğince yerelden beslenme, olabildiğince e, yereli zenginleştirme hareketi bunları önleyecek bir hareket. Dolayısıyla bu anlamda bize katkı sağlayabilecek bir hareket. Ee, bu oturumda o nedenle bence e, para, e, bu paralel oturumlar arasında en ilgi çekecek e, oturumlardan bir tanesi. Hakikaten ikisi hemen dikkate dikkati çekiyor. Orada evet yerel yönetimler başladı da bence tartışmaya muhtaç. Kesinlikle. Burada demokratik katılım gıda toplumun demokratik katılım yine önemli konulardan biri. Yeni bir toplumsallık herhalde işte üreticiyle üreticinin karşılaşması açısından önemli. Bir de bir motto mudur tam emin değilim ama. Konuşulacak çok şey var, deli video, videolar <gülüyor> var. Evet, hakikaten konuşulacak çok şey varmış. Ee, çok teşekkür ederiz. Ee... İyi ki geldiniz. Teşekkürler. E, Teşekkürler. E, Teşekkürler. E, çok sağ olun. Yeriz Derneği'nden Ayşe Özden ve 26A kolektifinden Didem Erbak programımızın son dakikaları. Sevgili Açık hava dinleyicileri, e, bugün 4. Gıda Toplukları ve Kooperatifleri çalıştayındaki e, 20'ye yakın e, sivil e, inisiyatifin arasından iki temsilcimiz vardı. Ve pazar günü Barış Manço Kültür Merkezi'nde sabah 9'dan akşam 6.30'a kadar e, sürecek e, Gıda Toplukları ve Kooperatifleri çalıştı. Sayının içeriğine dair tartışma imkanı bulduk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere iyi haftalar. Dünya okumak. Yazarlarla yarattıkları kahramanlar, romanlar ya da öyküler üzerine konuşmak.